Evet başka. Hocam, namazda kötü şeyler hakkında gidiyor, Bu namazı sakatlar mı? Hayır. Namazın bir rükmünde Allah huzurunda olduğunu hatırladın mı, kağıtta gelir. Bir evde mal varsa hırsız gelir çalmaya, sana demek ki nur iman var, şeytan geliyor demek sana. O da senin imanının ve kemalinin işaretidir. anladın mı evladım? Namazın bir rükmünde Allah huzurunda olduğunu hatırladın mı, mesele kalmaz. Dört eğer namazı bir öykün de Allah'a huzurunda ok. Tamam. Yani. Hatta Cenab-ı Peygamber demiş ki hesabına, hiç işinize demiş, iki eğer git, namaz yapar mı? Aklına bir şey getirmeden, dünya içi şey getirmeden kılsın dedi. Bir demiş, ben kılarım, ismini söylemiyorum sahabenin. Ya sonra ben kılarım, hadi kıl bakalım. Cübbemin bin beni vereceğim demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki cübbesi var dediğimiz. Cübbe bin birini vereceğim. Kılmış, Hazreti sonra Peygamberimiz sormuş ona, dedi, nasıl, Aklına bir şey geldi mi namazda? Valla Resulullah birinci katta gelmedi ama ikinci katta hangi cübbeli verecekti? <gülüyor> <gülüyor> Namazda durdun, bu şeyden sonra şey arayacak şimdi, fitne atacak seni. şimdi, genç adamsın sen. Onun için istiazın. Namazdaki aklınıza gelen kötülükler, namazdan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor>